Thank you.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 Sevmiyor, Nihan ne yapıyorsun orada e, Papatya falına bakıyorum hala Seviyor Sevmiyor seviyor, Papatya sevmiyor, yapalım mı seviyor, <gülüyor> Sen çok yaşa Seviyor sevmiyor, sevmiyor Bana neler hatırlattın şimdi <gülüyor> Neler hatırlattım Seviyor, seviyor Ortaokul çağlarında Genç sevmiyor. kızken bizim de işimiz gücümüz buydu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 Ah, ah, Nihan, yoksa biri mi var? A, dur tur, ah, dur bakayım. Demin papatya fanına bakıyordun sen. Kimeydi o? Söylesene. <gülüyor> Söylersem gülersin. E, tanımadığım birine hala. Tanımadığın birine mi? Nasıl yani? E, yani ne adını biliyorum ne de yüzünü gördüm. Anlayamadım. Bir dakika.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 Öğlelere bir kere yapıştılar mı yakanı kurtaramaz <gülüyor> Merak etme hala Beni tanımıyor ki Çay diyor olsun Bir dakika bakar mısınız lütfen ee, Bana mı söylediniz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 ...bağışlayın ama her zaman böyle aksi misiniz? Benden söz etmeyi bırakın lütfen. Aa, haklısınız, beklediğiniz kişiden söz edecektim değil mi? Bakın, gazeteye yazı yazan... ...o ama sizin gazete aracılığıyla... ...gönderdiğiniz mektubu okuyan benim. <gülüyor> Sebebine gelince... ...böyle istek yazıları çoğunlukla... ...eğlence arayan kimseler tarafından... E, ...vakit geçirmek için... ...ya da e, alay olsun diye verilir gazeteye. Daha doğrusu boş vakti çok olanlar tarafından...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 Söylememek daha doğruymuş desenize Yalancılığı beceremem pek Ama görüyorsunuz işte zararını görüyorum Şu çayları beklemek zorunda mıyız? Sanırım evet Ne zaman gelecek söyler misiniz? Aha, gecikmesinden de beni sorumlu tutamazsınız sanırım Söyler misiniz bana? Buraya gelmekle ne elde edeceğinizi umuyordunuz? Ha, Şöyle Tasta tatlı konuşmak için güzel bir başlangıç Bunu sormak hakkınız elbette Sadece merak ettiğim için sordum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 ama ne yazık ki... ...oldukça dar bir çevre içinde yetişmişsiniz. Bunu nasıl anladınız? İnsanlara güveniniz yoktu da Aa, Bunu da nereden çıkarttınız? Boynunuzdaki elmas. Hı? Gerçek bir vali diyeyim. Elmastan anlıyorsunuz demek. Heh, biraz anladım. Ee, peki ama bunun güven duygusuyla... ...ne ilişkisi var? Sade giymeyi seviyorsunuz. Buna rağmen hiç gerekmediği halde... ...bu kolyeyi boynunuza takarak gelmenizin... ...bir tek anlamı olabilir...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 Ah. Evli olmadığımı biliyorsunuz demek Az önce kendiniz söylediniz ya Yok hayır ben sadece insanın bir aile yuvası olmalı dedim ah, İkisinin de aynı anlama geldiğini sanmıştım bağışlayın <gülüyor> Bağışlanacak bir şey yok canım öyle sanmakta haklısınız Evlilikte mutluluğu bulamayan insana evlenmiş gözüyle bakmamak gerek zaten Anlatabiliyorum değil mi? Anlatmak zorunda değilsiniz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 ama fazla şüpheci olmak da çok şey kaybettirebilir insana. Unutma. Ne yapayım peki? <gülüyor> Dikkatli ol. Ne? Şu anda ne düşündüğünü hemen söyle. Ne mi düşündü? Evet.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 Madem ki düşünmenin yararı yok, ee, ben odama gidiyorum Ay ha, yemek hazır olunca haber verirsiniz. Bana kızmadınız ya baba? Ya e hayır yavrum hayır. Yapılması gerekeni yaptın sen. Telefon. Ha bakıyorum hala. E, buyurun. Nihan hanım mısınız? E, evet.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 geleceğini biliyordum ya. içindeki ses çoğunlukla yanıltmaz insanı o sese güvenmek gerek